Sinan, Sinan, Sinan. Elhamdülillah birçok genç kardeşimiz hayal-aleme geliyor ve İslami yaşamı burada öğreniyor. E tabi ruhları hakikatleri alınca hayatlarında 180 derece temelli bir dövüş deniyor. Ve ruhları bu hakikatleri alınca hayatlarında temelli bir dönüşüm oluyor. Bu dönüşümü aldıktan sonra buraya gelen kardeşlerin en çok sorduğu sorulardan bir tanesi iman hakikatlerinden sonra sence ne olur? Evet, tabii ki de namaz olacak. Ve diyorlar ki abi eski borçlarımızda kaza namazlarımızı nasıl ve ne sürekli kılacağız? Var problem? Var problem? Ben de o kardeşlerime bir bir anlatmak yerine şurada toplu bir anlatmaya karar verdim. İyi düşünmüş müyüm sana? İyi mi? Ne diyorsun? Kardeşim, namazı vaktinde kılmaya eda, vaktinde kılmamaya kaza, bozulan namazı tekrar kılmaya da iade edelim. Konuyu yavaşlamadan şunu çok net bilmemiz lazım. Vakit namazını kasten kazaya bırakmak çok büyük bir günah. Niye mi? E çarptın arabaya kaza değil mi kardeşim? Bu kaza namazı için meşru bir özrü olması lazım. Unutkanlı, uyku gibi ama bu öyle bir uyku değil. Tedbirini alacak, alarmını kuracak. Ona rağmen öyle ciddi bir problem olacak ki öyle bir uyku olacak. Yoksa öbür türlü üstü ihtimale gidiyor. Bununla beraber Sinan bazı özürler hiç kaza gerektirmiyor kardeşim. Kadınların özel halleri. Kaza gerektirmediği gibi böyle hallerde namaz kıl bakaram. Loğusalık halleri bir insanın sara ve cinnet geçirdiği gibi hallerin namazının kazasına düzgün 5 vaktin kazası farzdır. Sünnetin kazası sünnet, vacibin de kazası vaciptir. Eğer sabah namazı kazaya kalmışsa öğlene kadar sünnetiyle beraber kaza edebilirsiniz. Ama ikindi ve yatsının sünnetleri farzdan önce kılınmadığı zaman onların kazası mevcut değil, edemezsiniz. Güneş doğduktan 45 dakika sonra ve güneş batmadan 45 dakika önceye kerahat vakitleri denir. Bu vakitlerde de birçok alim kaza namazları kılınmaması gerektiğini göstermiştir. Mesela anlaşıldıysa inşallah birçok arkadaş namazlarını hatta kazalarını kadar üzerine bir de bizlere dua eder. Bunlar halledilir. Namazda başka bir problem var. Namazda yapılan en büyük hata o namazı kılmamak.